1425, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, âlimin abidin üstün olduğu hakkındaki sözü, evet, Resulullah'a iki kişi zikredildi, birisi âlim, diğeri âbiddi, Hazreti Peygamber, âlimin abid üzerindeki fazileti, benim, içinizdeki en aşağı kimseden üstünlüğüm gibidir, Allah ve melekleri ve gök ehli, hatta deliğindeki karıncalar, denizdeki balıklar bile, insanlara hayır öğretene dua edip hayır dilerler, buyurdu.